Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallahse olursa berat gecesi berat kandili. E, Tabii olarak da konumuz inşallah bununla iyi olacak. Bu gece ve bugün gerçekten çok kutsal bir gün. Yani insanların berat etmesi işin önemli bir gün. İnşallah bugünü de inşallah akşama kadara gire de inşallah elden geldiği ölçüde iyi gitmeye çalışalım cemaatimiz. ten Allah tabrak buyuruyor bizlere, bu ile ilgili olarak Duhan suresinin başlarında sizin vülla hamim Hamim bunlara hurufu mukatta deniyor. Yasin gibi, elifam gibi huruf harfin çoğulu. Mukatta kesik okunan harfler. Hamim anlamı bilmiyor aslında. Bu Resulullah'a bir şifre olmuş oluyor. Yalnız bazı müfessirlere göre buradaki Hamim hayır kayyum anlamına geliyor. Ve kasim işi, yemin için oluyor. Vel kitabil mübin. allah Teala kadar şöyle buyuruyor. Vel kitabi, o kitap hakkı için. Öyle kitap ki sıfatı oluyor. El mübin, açıklayıcı olan kitap hakkı için. allah Teala bu mübarek sure i şerifesine yemin ile başlıyor. Neden acaba? Biz normal insanlar bile bir şeye konuşacağımız zamanlar eğer önemli ise söze yeminle başlıyoruz bizler bile. Demek ki allah Teala burada yeminle başlığına göre bu gecenin önemi gerçekten beden çıkmış oluyor. Ve Mevla bir yürüyor. Vel kitabi kitaba. Hangi kitap? Burada tarif var. Ahdi i için geliyor buradaki. Yani o kitaba, Kuvana-ı Kerim'e yemin olsun Allah'ın ya. Öyle, öyle Kur'an ki, El-Mübiyy'in hakkı batılı ayırıcı, eriyi doğru ayıran, helalı haramı belirleyen, bildiren, açıklayan kitap hakkı için. Demek ki Kuvana-ı Kerim, Allah Teala'nın cereşanı son kitabı olduğuna göre ancak ki hak ile batıl, doğru ile yanlış, ancak kore Kerim'e göredir. Allah böyle değil, böyle bir meyre buyuruyor. İnna enzelnahu. Allah da anlaştığı buyuruyor, azametimizle bizler onu, o kore Kerim'i indirdik. İnme, tabi biliyorsunuz yukarıdan aşağı anlamına geliyor. Bu da gerçekten bu şekildedir. Yani arşalardan, lehüm önce dünya göğünü semasına oradan da e, 23 yılda peygamberize getirilmiştir. Fi leyleti mübareketin Mevla buyuruyor. Kore kerimi indirdik. Buradaki f. Zavşin deniyor. Şile dediğin gecede, gecede indirildi. Öyle gece ki, mübareketin mübarek gecede indirildi. İşte bir şey müfessirlere göre buradaki bu gece amaç bu gece. Yani biraz gecesi. İşte bu gecenin bir ismi de Leyle mübarektir. Yani mübarek gece anlamına geliyor nedir mübarek muhterim cemaatimiz mübarek bereket kökenden gelir çoğalma hayırlı şeylerde kullanılır ama yani her türlü hayırların çok olduğu bir gecede Kuran-ı Kerim indirilmiştir tabi Kuran-ı Kerim birdenbire peygambenize verilmedi Zaten şuna sahabeler. Eğer diyorlar kuran yerim Kerim Resulullah Peygamberimize birden indirilseydi ona uyumsalamız çok zor olurdu buyuyorlar. E, uzun bir fethet dönemi, cahiliye dönemi insanlar arkeleşmişler. Her şey bozukken birdenbire Kuran-ı Kerim'in bütün emriyle uy uyumsalamak tabi zor olacaktı onlar için de. İş i̇şte allah Teala onların Mevla bunu rahmetiyle 23 yılda tamamladı. İnnâ künnâ münzirîn. <menvilin> biz o Kuran indirdik. Onun ile inanmayanları, inkarcıları inzar ediyoruz buyuruyor. İnzar, azab ile haber vererek bir nevi uyarma ve korkutma anlamına geliyor. Demek ki kim Allah kovursun, Kur'an-ı Kerim'e inanmazsa, kim ki Kur'an-ı Kerim'i önder olarak kendisine kabullenmezse, bunu yaşamazsa, burada işte Allah-u Teala'nın uyarısı geliyor. Tabi hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette mutlaka bir celasını kişi çekecek dünyada çekiliyor bu tabi böyle. Eğer toplum olarak bir toplum Kuran-ı Kerim'e çevirirse haşa Kuran önemsizleştirilirse adı cemaatimiz yani bu konu çok önemli bir konu muhteremler. Kuran-ı Kerim önemsizleştirilirse Kuran-ı Kerim Kuran dışındaki başka bilgiler üste çıkarsa işte bu nedir? Kıyametin bir nevi çamları çal demek ihtiyacı cemaatimiz. Ne yazık günümüzde yani böyle bir dönem başımız gibi görünüyor muhtemelenler. Yani kimse yavrum Kur'an okusu diye içi sızamıyor kimsenin, ana babaların. Böyle. Hiç bir ana baba yavrusunu elin götürmüyor Kur'an kusura Yani Kur'an-ı Kerim korusun önemsizleştiriliyor ikinci belki üçünün beşinciinci plana atılıyor Kuran-ı Kerim insanlar başka bir ülke yöneliyorlar tabi her ülkede lazım insanlara ama önce Kuran gerek çünkü Kuran kalıcı kuran Kerim kalıcı şimdi buradan itibaren bu kişinin önemi özelliği bize bildiriliyor Peki ne oluyor bu gecede ki? Bu gece bu kadar mübarektir, kutsal kıymetidir. Şiha işte o gecede Mevla yürüyor. Reqab gecesinde, mübarek gecede, yani Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecede. Yufreku, fark olur, ayrılır. Küllü emrin hakim. Küllü emrin bütün işler bu gücete ayrıntılara geçilir. Öyle işler ki hakimin, hakim feyl vezinde, mefur anlamında, mahkum anlamında geliyor. Ezelde Allah Teala'nın hükmettiği, takdir ettiği işler işte bu gücete ayrıntılara, detaylarına geçiliyor. Emran indina öylebürüyor tarafımızdan emri işimiz olarak. Şimdi demek ki bu gece ezelde takdir olunan hükümler e hikmetlerine binaen bu gece ayrıntılarına geçiliyor. Nasıl geçiyor aziz cemaatimiz? Allahu Teala Mevla'mız yeri göğü önce Allah-u Teala kalemi yarattı. Kalem. Nasıl kalem bu acaba? Hurşin kalem mi? Şu mu bu mu? Hayır muhtemelen. Bir laf madde değil. Yani göklerden davi bir, bir kalem. Böyle yapıyor. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Böyle yapıyor. Nun Nuna yemin olsun. Vel kalem bir kaleme. Yemin olsun ve me'surun kalemi yazı satırlara yemin olsun mevla buyuruyor. Kalem nereye yazı yazdı. Levh-i mahfuz deniyor. levh mahfuz. Henüz yerler gökler yokken Allah onu yarattı. İşte nurdan kalem Tabi nasıl bir yazı bilemiyoruz azı cemaatimiz. Mesela günümüzde e, bilim, teknoloji çok şeyleri bize açıklıyor bunları. Mesela görüntüde alıyor, e, sesleri alıyor, renkleri aldığı gibi. Demek ki Allah'ın yarattığı o kalemde evet lehim yazdı ama nasıl yazdı? Harf mi, rakam mı, şekil mi bilemiyoruz tabi. Yazı var orada işte ne olacaksa kıyamete kadar her bir şey orada yazıldı. Yazıldı. Bu gece yani regal gecesinde bir senelik olacak olan olaylar oradan alınıyor. Göreli meleklere teslim ediliyor muhtemelen. Bak bu karşılık işte. Bu gece bu oluyor. Yani bu geceden, gelecek yıl bu geceye kadar. Yeryüzünden ne olacak? Atmosferden ne olacak? İnsanların her türlü halleri orada yazılı, onlarda alındı yollar, meleklerine veriliyorlar. Erzak ile ilgili konular, erzak. Erzak rızkın çoğul rızık. Gıdala ilgili konular. Yerdeki karıncanın gıdası da, uçan kuşun, kuşun gıdası da, balıkların gıdası da, hatta içindeki hücrelerin gıdaları, mikroben gıdaları da hepsi orada yazılı bak muhteremler. Tabii insan beyni bunu kavramakta güçlük çeker. Hatta kavruya Yani bu kadar ilahi kudret, azamet insan beyinle tabi sığmaz bunlar. İşte bu akşamdan gelecek bu geceye kadar, gece yıl bu geceye kadar rızıkların taksimi meselesi kime veriliyor? Onunla gömleklerin başında Hatun Aleyhisselam var. Miki Aleyhisselam bu veriliyor. Demek ki bütün erzak onun emirlik meleklere bağlı. Yine bu gelecek yıl bu geceye kadar yeryüzüne olacak bütün afetler. Nerede deprem olacak, nerede serbası olacak, nereleri batacaklar hava koçları nasıl olacak ısı, yağmur, sel sıcakta olacaksa bunlar da Cebrail bölüm verilir muhtemeler. Yani afakla ilgili konularda Cebrail veriliyor. Hatta harpler de ona verilir muhteremler. Yani dünya neresinde savaş çıkacak ne olacaksa nerede deprem olacak nerede serbasın olacak ...neresi batacaksa... ...bütün bunlarda da... ...cebraşlama veriliyor. İşte bu gece... ...bunlara meleklere veriliyor... ...ve bunların ayrıntısı... ...onlara veriliyor azca Filan günü, filan yerde... ...filan kıtada... ...tufan olacak... ...kasırga olacak... ...fıtra olacak... ...deniz kabaracak... ...hep bunlar ezelde... ...tabrik edilmiş yazılmış, kalem yazmış bunları, kurmuş kurumuş muhteremler, yani işten geçmiş anlamına geliyor, böyle veriliyor. Yine bu geceden gelecek yıl bu geceye kadar kimler ölecek ise onların da listesi Hazreti Azal aleyhisselama teslim edile, veriliyor muhteremler. Yarın kim ölecek? Gece kim ölecek? Ne olacaksa bir senelik liste hadi azal ama teslim ediliyor. İnna külla mürsilin Allah teala büyük azametimizde mürsilin peygamberler göndereceğiz. ve buyuruyor rahmetten Rabbik, Peygamberin gelmesi de Rabbimizin bir rahmeti olmuş oluyor mu derler. gelmesi Allah Teala Rabbimizin bir rahmeti insanlara olmuş oluyor. Nedir peygamberler Tabii peygamber deyince aklımıza mucize gelir. Yani Olağanüstü haller yapan, güçlü kişi aklımıza gelebilir. Halbuki peygamberlik aslında bambaşka bir şey. Evet, peygamberler o gücü sayettirler bu gücüne. Allah izin verdiği zaman. Ama aslında peygamberler bundan pek kolay kolay yararlanmazlar. Nedir peygamberlik? Allah Teala'nın rahmetinin yani Allah Teala'nın merhametinin uzantısı olduğu için her peygamberin gönlü anne şefkati gibi insanları kurtarmak için yanar çırpınır muhterem bakınız peygamberler. Mesela bir anne yavrusu hastalanır. Ağlar, altını eşler, kusar üstüp hissendir. O şiru görenler herkes tiskinir. Ama anne sen bunu verin derler. Ama anne bundan tiskinler. Anne alır kucağına çocuğunu. Hatta banyoya götürür. Çocuk yıkanın bak istemez. Ağlar, sızlar, bağırır. Hatta annesine elinle vurur. Yani annenin soğumak için annesine vurur ablonu Anne tekmele vurur. Anne ne yapar? hepsini bunları sineye çeker, peki yavrusuna iyilik edebilirsin muhteremler. Mesela çocuk hastalanmış. E, çocuğa ilaç verilmesi lazım. Çocuk istemiyor. İçmem diyor çocuk. Ağzını kapıyor, ağlıyor. Ne yapıyor anne? Yavruyu yakarıyor, zorla içime çalışıyor. E, çocuğa aşı yapacak, çocuk istemiyor. Korkuyor çocuk, ağlıyor, tepiniyor. Annesine tek metrekatı vuruyor çocuk. Anne ne yapıyor? Hepsi bunların sineği çekiyor. Tek yavrusu kurtulsun diye. İşte bakın muhtemelen cemaatimiz. Peygamberler de aynen böyle muhtemelen. Aynen böyle. Hatta çok da ötede. Bütün anne şefkatleri toplansa bir araya getirirsin. Bir peygamberin Ümmeti olan şefkati merhametli ondan daha üstün bakınız. Yani milyarlarca anne şefkatını toplayın bir yere getirin, terazin bir gözüne koyunun, demek ki bir peygamberin ümmeti olan acıma şefkati ondan daha da fazla muhtemelenler. İşte gerçekten peygamberlik böyle güç ama çok güç bir peygamberlik. Bu için peygamberler insanlara gönderilince, Aynen o yaramaz şuluklar gibi, hırçın şuluklar gibi insanlara, peygamberlere saldırdılar. Taşladılar. Hakaret ettiler, Dövdüler. Öldürdü, öldürmeye kalkıştılar. Ama Peygamber bunları, ne adı peygamberler? sineye çekten muhtemeler. Peki biz ne yapalım şu anda? E cemaatimiz, Tabii son peygamber geldi gitti. Başka peygamber gelmeyecek. Kesin. Peygamber hatim enbiyadır. Ama bizler neyiz elhamdülillah peygamberimizin varışlarıyız. Biz de ne yapalım şimdi? İnşallah bizler de aynen peygamberimizin uyguladığı metodu uygulamamız gerekiyor. İsim anlatırken hakkı tebliğ ederken her ne kadar Saldırı da olsa, hakaret olsa demek ki bunları sine de gerekiyor. Ama İslam'a çalışmamız gerekiyor. İnnehuhu ve semiyil alim. Allah terim evlamiz ile şanlı. Es-semi'i. Semih işidici, işidir allah Teala. İçimizden geçen, kalbimizden geçen ilhamlar, beyindeki düşünceleri de Mevla duyuyor bak Denizdeki balıkların sesini de, karıncanın zikrini de Mevla duyuyor. Kabirde yatanların inlemesini de Mevla duyuyor. Demek ki allah Teala her şeyi işitiyor muhtemelen. el Alim, Allah her şeyi de Mevlamız bilici. allah Teala her şeyi biliyor. Allah kulun haline bile Mevlam biliyor. Her şey vakıftır. Şimdi önce bir rızık meselesine bakalım muhtemelen. Yani bu geceye bakışımız, yalnız bu geceyle sınırlı kalmaması gerekiyor. Yani yalnız bu gücünden bahsedelim de, e, bu gücü ihya edelim de, yarın ne olsun değil azı cemaatimiz. Amaç nedir? Amaç böyle kutsal gücünden yararlanıp kendimize bir değişime oratalım. Yani kendimize bir tam bakıma sokalım kendimizi kendimizihalbı değiştirmeye çalışalım da açısı insanı kanılmaya çalışalım alacağımız. Bu nereden geçer bu da? Bu da imanın kuvvetinden geçiyor. Önce şimdi rızık bahsine bakalım. Demek ki bu gece gelecek yıl bu geceye kadar ne kadar canlı varlık varsa hepsinin hepimiz rızkı bu gece görevli meleklere veriliyor. Allah Teala buyuruyor bize ayet 6'da. Ve mamin min dabetin fil ardi yere yüzünde bir canlı yok ki Billal Allah'er rızkıha. Onun rızkı Allah'a aittir. Şimdi bakın bundan ne incelik var mı teala'da? Ne incelik var? Ne bir tat var buna böylece? Yani Allah Teala'nın canı rızkını o cana yüklemiyor. Git arabul demiyor evlâ ol tamamdır. Mevlâb yürür. Ne kadar canlı varsa hep rızkı Allah Teala aittir. Neden rızıklar çeşitirler, farklı rızıklar ama karacan yediye başka, kuş yediye başka, insanın yediye başka, bitkilerin rızığı başka. Ona ne işte? İşte bunları yaratmak Allah mahsudur. Yine Mölân bir yürüyor, sebilla, inna Allah'e huver rizaku, Zül kuvveti metin. İnnallâhe, Allah. Allah'a terkisi olarak hüver rezak Rezak rızık verici. Hem yani mübarek vericilerinde rızık verici ancak O'dur, Allah'tır. Peki Allah'a buna gücü yeter mi? Mevlam buyuruyor. Zül kuvveti metin. Gayet sağlam, kuvvet güç sahibi peki rızık nedir muhteremler rızık nasıl geliyor şimdi Allah Teala buyuruyor bizlere ayetlerin numarasını söylemek için onları zahriyat 22'de bu ayet-i kerime. Ve fis semai rızıku kim Ve fis semai rızıku Rızkını gökten öyle abi. Demek rızkının çoğu gökte muhtemelenler. Yani şu dünya insanlar için yeterli değil. Gökleri olmasa, atmosfer olmasa, güneş olmasa, ay yıldız olmasa dünyadan bir tek bitki bile olmaz. Yani dünya bağımsız değil. Şu dünya bile bağımsız yeterli değil. Bu da neyi gösteriyor bize aziz cemaatimiz? allah Teala'nın Yerlerin gökten Rabbi olması. Eğer şu dünya başlı başına yeterli olsa dünya, üzerindeki varlıklar için eski insanlar demişler haşa. İşte yerin Rabbi, göklerin Rabbi. Ayrım yapmışlar. Ama günümüz insana bunu yapamaz ki ama. Da, yapamaz ki insan kardeşi. Dedir. Çünkü dünya da göklere bağlı. Hatta güneşin çekim gücüne bağlı. Yani güneşin kölesi, uydusu. ekran dönüp duruyor zavallı dünyamız. Bağımsız değil ki bu tarımlar. Yaşam koşulları da yine göklere bağlı. Nedir bu? Allah Teala elhamdülillah Rabbül alemin. Yani Mevla'yı tanımak adı cemaatimiz. Mevla'yı tanımak. Ne deniyor buna? Marifetullah deniyor. Marifetullah. Allah bilmek. Kim Allah'a Tanrı hakkıyla bilirse bunlara da arifi Billah deniyor. arif Billah deniyor bunlara. Yani Eylülullah. Eylülullah bunlar. Allah bilenler. İşte bir Allah Teala Tanrı'yı değil mi o kişi arifi Billah oldu. Allah'tan korkar. Haram diyemez. Ömrünün salisini boşa geçiremez. İbadet başka olur. Ama Allah'tan gafi olan bir kişi ne kadar Arapça, Farsça da bilse, ne kadar Fıkha bilse, Takurduka bilse, Papağan gibi bilse de ama yaşantısı adi eşekçi Demek ki rızkımız gökte şimdi muhtemelenler. Yalnız gökte mi? Hayır. Beylamız bu yine bizlere Sebe, ayet 24'te Sebella kul Habib Muhammed'im onlara, insanlara söyle. Men yerzukuküm mine semavati vel ardı kulillah. Bak. Kul onlara sahbim. Sizleri yerden göğden kim rızıklandırıyor? Men yerzukuküm. Siz rızkınızda kim veriyor? Mine semavati. Tek bir sema gökte de yeterli değil. Bak, yedi kat işini alıyor. Vel erdi, yerden gökten rızkılacak kim veriyor, kim veriyor? Kul Allah, kulillah. Habibi ona susa da sen söyle Allah de. Buyrun Şimdi adı cemaatimiz şöyle kısaca baktığımız zaman rızık meselesine evet yerden çıktığını gözümüz görüyor taneler bu da gibi. E, sebzeler, yerden çıktığını görüyor muhtemelenler. Ama ne lazım bunlara? Hava olması oluyor mu? Olmuyor mu mi? Isı olması, enerji olması, yani güneş olması olmuyor mu? Yine olmuyor. Bunun da ötesinde, su, yağmur suyu. Yağmur, yağmur. Demeler. Her canlı hayatı, suya bağlıdır. Her canlı hayatı suya baktığında. allah Teala Mevlamızın hay sıfatı filma suda. esrar ilahi suda. Su olmasa götin yağmur gelmesin hayat olmadı işte. Peki su ne muhteremler? onlar da yarattı işte. Gidip cümle oksan birleşiyorlar. Su oluyor Mevlam. Yalnız bu devamı dönüşüm olmuyor ama. Bu Rabb'i yaratmış diyor. Şimdi ne oluyor? Şimdi su devran deniyor. Çevrim oluyor. Devamlı. Yaratılan su, Allah-u Teala'yı, allah, Teala, allah Teala Mevlamız, bize yaratmazdan önce, Rabb'in dünyaya tabii yarattı. Ne kadar su deposu lazım dünyada? Depolaması gerekiyor. Bunların deposu hazırlandı. İşte okyanuslar, denizler, göller muhteremde. Ne bunlar? Su depoları bunlar yeryüzünde. İhtiyaç var buna. Çünkü su çevre, dönüşüm olacağız şimdi. Peki ne gerekiyor şu dönüşümü için? Enerji. ısı lazım. Yani su ısınacak, ısınan su buharlaşacak. Yukarı çıkacak. Yukarı çıkacak. İşte Mevlam bak güneş yöri Demek ki ne kadar su buharının göğe çıkması gerekiyor. yüzüne kadar yağma yağacaksa güneşe ona kadar ısı gücü veriliyor bak muhteremler. Yani güneşteki ısı başı boyutuyor muhteremler. Orada hidrojenler helima dönüşüyor bak muhteremler. Artını enerjiye dönüşüyor. Ama ne kadar hidrocen helima dönüşecek bu Allah'ın takdirine bağlı muhterem bak. Takdirine bağlı. İşte Mülki Aleyhisselam hemindeki melekler bir kaloriferci gibi denler. Güneşteki ısı dengesi de onların elinde. Denler. Ona göre güneş ısı olacak, elini saçacak, patlama olacak. Demek ki işte ısı ile enerji ne oluyor? Denizdeki, göldeki sular buharlaşma deniyor bunlara. Göze görülmez bu. Ancak yüz derecede su hızlı buallaşı o göze görünür. Hafif görülmez bu, çok hafiflativ buharlaşma oluyor. Bunlar ne oluyorlar? Su buharı havadan hafif yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor gidiyor. Peki girse çıksa ne olur? Atmosfere geçse kaybolur uzay kaybını gider, yineza kurul gider. Ama yok yok diyemedim. Allah'ın koyuda bir denge kanunu var değil mi böyle? Su buharı çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Nereye geliyor? Soğuk tabakaya gelince soğukta yoğunlaşıyor, ağırlık kazanıyor su böyle. yukarı çıkamıyor şimdi orada kalıyor madem Bu ağaçte kalıyorlar bence. Sonra peki aynı su barı çıktı yere, gene tekrar geri mi geliyor? O zaman dünya rızık olmaz ki ya. Hasan Bey Hüseyin Tarlası'nda neden suya yağmur yağacak? Ormana neden yağmur yağacak? Dağda köy neden yağmur yağacak? Ne gerekiyor? Su buharının Allah'ın tahdül ettiği yerlere yönlendirilmesi gerekiyor şu anların Ne geliyor bunun içinde? İşte hava, rüzgar. Rüzgar. Dönecek bunları. Sonra adı cemaatimiz vela bir yağmur hakkında ma'en mübareken ma'en mübareken gökten bereketli su indirdik vela bereketli. Nedir bereket? Yani yağmur suyu saf su değil. Saf suyma temmuzda. Işte. İşte rızık oradan başlıyor. Her zaman göktaşları yağar atmosfere, meteorlar göktaşları yağar Bunların küçük biraz parçalanıp enerji dönüşüyorlar. Yıllık toz haline geliyor. Ne kadar en gök taşı atmosfere uzaktan gelirse o kadar gide bereket oluyor cemile. Rızık da nereden geliyor? Yani başka yerden geliyor. Darin geliyor tabii bugün? Başka yerden atmosferimize gök taşı metroları geliyorlar. Çarpıyor, ısınıyorlar, yanıyorlar, toz oluyorlar bunlar böyle. Bu incirseler tozdan da oluyor. İşte su buharı o tozda yoğunluk kazanıyor üzerinde kazanıyor. Sonra azı cemaatimiz birazsa şimşek çakması gerekiyor. Şimşek çakmadığı zamanlar gelen yağmur o kadar bereket de olmaz. Fazla olmaz böylece. Nedir şimşek? İşte o aşırı ısı, elektrik, enerji ne yapıyor muhteremler? Havadaki gazları parçalıyor. Özellikle azot gazını parçalıyor. Oksini parçalıyor. Bu defa parçalanan gazlar arasında birleşme oluyor. Kimyasa birleştim ki yani başka madde dönüşüyor baktı. O birleşiyor, bu bununla birleşiyor. İçimşek bu muhterem böyle. Bunlara parçalıyor bunları. Kimyasal değişim oluyor. Havadaki gazlar değişim oluyor bunlarda. Başka dönüşüyorlar. Tuzlar, şunlar, bunlar, tozlar muhteremler. işte yere gökten bereket geliyor muhteremler. Yani her yıl 100 milyon ton yukarıdan yere rızık geliyor muhteremler. Geliyor. Sonra gelen bu yağmur suyu saf su diye bakarız. Saf su değil. Yağmur suyu ne yapıyor? Topraktaki belirli elementleri de eritiyor. Çözümeme deniyor buna. Eritiyor bunları da gökten gelen yarı emete erdiler. Ne oldu? Bitkilerin rızkı oluyor bu şimdi. Mama oluyor onlara. Bozak kıvamında, bir e buna çamur diyoruz. Ama aslında çamur değil matematende. Aslında bitkilerin rızkı bu. Boza kıvamında, çamur şeklinde görünüyor, rızkı oluyor. Ne abi bitkiler bunu? İşçi bitkilerin bunları ince kıl damarlarıyla, köklerindeki yumuşak kıl damarlarıyla bunu çekiyorlar. Ne gerekiyorsa ama. Hatta bir kökü dolaştırır yer altında, yana gider, yana gider, ona gereken gıdayı orada bulacak orada. Bulamazsa kurur zaten, vermez bir şey, vermez. Onları alacak onları, Bilgi kökeninde de... ...sanki bilgi laboratuvar... ...doğal laboratuvar... ...aldıklı oradan tekrar kimyasal işlemini tahammül tutuluyor... ...vevdeye veriliyor... ...yukarı veriliyor muhteremden... ...bir de yaprakla, işli yapraklar da... ...karbonuzikasını alıyorlar... E, ...gönül bunlarda... başmaya dönüşüyorlar... ...ne oluyor muhtemelen? İşte ...işte üzerinde ...rızkın böyle başlangıcı... böyle meydana geliyor... Şimdi bu akşamdan gelecek bu akşama kadar bak adı cemaatimiz yani beyni zorlayan bir mesele yeryüzünde bir sene içerisinde kaç tane pirinç tanesi olacak sayısıyla ama kaç tane pirinç tanesi olacak kaç tane fasulye olacak kaç tane bude olacak e, kaç tane elma olacak şu bu He bunlar ezelde yazılmış, takdir edilmiş, belirlenmişler. Allah'ın takdirin neyse, bir tek sayı eksi olmaksızın aynı olacak bunlar. Peki ama bu kadar bir şeyi yönetmek akıl alabilir mi bu meseleyi? E şimdi bir de muhteremler kendimize bakalım şimdi az var. Bak. kendimize bakalım mesela. Bir insanda ne var bir insanda? Yani her canlıda biliyorsunuz hücre var. Nedir hücre? Bağımsız insanın en küçük canlı parçası hücre. Yani onun hayatı vardır hücrenin. Bağımsız hayatı vardır hücre. Al yuvarlılar hariç on dışı hücrenin her birinde çekirdek var bakınız. Çekirdek vardır. Hücrenin çekirdeği Hücrenin beyni merkezi işte. Hücrenin beyni merkezi birin çekirdeği. Her bir çekirdeğinde kromozom var, Bak, genler var bu Hatta bakın her hücrede sayıları belirli, 46 kromozom olmaktadır. her hücrede böyle. Yalnız üreme hücresi hariç, onda 23 tane. Neden erkekte kadın 23 bir araya geliyor, neden 46 oda oluyor? şimdi bakım bakın yani bir hücre hücre çekirdeği var hücrenin şifresi onda komuta merkezi çekirdeğinde ama bunu göz göremez o kadar küçük komuta merkezi orada hatta insanın kişiliği kalkın kişiliği hücrenin çekirdeğinde demek ki hücreyi yaratmak bu kadar bir mesele bir insanda Ortalama Yani boyuna göre değişiyor tabii tabi? Hücreye kadar muhtemelenler 30 trilyon bak mı, bir insanda ortalama boyuna göre 30 trilyon hücre var muhtemelenler. 10 kişi 3 trilyon. E, dünyada bu kadar insan yanınızı var. Bırak yer canlılar muhtemelenler. Hücrenin sayısı bil, bilinir mi? Hiçbir makine bunu hesaplayan terimler. Ama hücre Mevlamız muhtemel bakarız. Yani Allah'a bilelim muhtemel vardır. Yani kendi açımızdan bakmayalım olaylara. İlahi kudret açısından bakalım. Hücrelerimizi tek tek yaratan kim? Allah Celle'ye canlı Hücrelere bu özelliği veren, dengeyi veren, düzeni veren, hayatı veren hatta her bir hücre bir sıvıda yüzüyor. Muhtemel. Sıvı içinde yüzüyor. Oradan alıyor kudasını hücre. Oradan oksijin alıyor hücre. Yani işimizdeki gözün göremeceği hücreyi de rızkını Mevla gönderiyor muhtemelenler. Biz haberimizde bundan. E bunun için demek ki Allah'ın hücre açısından baktığımız zamanlar işte bir insanın bedeninde bu kadar hücre var. Hücre tek de yaratan onlara hayat veren, onları bir de yönlendiren gözü üstü göze gidecek. Eşit ama. sağ sola eşit diye bak. Bir fazla gitmiyor. Bence. Şimdi bir de hadi i cemaatim şeye bakalım bir de inşallah. Yani iman konusundan işe olmak istiyorum. Canlılara rızkı ulaşması meselesi bak. Allah'ta buyurduğum üzere, Kutsuz Föresi okudum baştan. Her canın rızkı Allah'a aittir. Onu oluşturacak oraya. Şimdi ana karnındaki bir canlıya bakalım. İnsan olsun, have yarısı olsun. Henüz ana karnında. Ama hayat verilmiş canlı. Hayat verildiği anda hemen rızık ister, hemen rızık ister. Peki, ana karındaki o canlıya, yavruya, insan hayvan yarısı olsun, o rızkı kim verebilir? Buna kim ulaştırabilir? Buna kimin gücü yeter? Yüce Mevlam, feda. ne yapın Mevlam Allah Teala ana karnında bir organ yaratıyor dokudan. Eşliğini buna düştüğümüzde, tıpta buna isim verilir. Çocuk göbeğiyle, göbek kordonu çocuk, o eşe bağlanıyor derler. Annenin dolaşım sistemi, kan dolaşım sistemi de ona bağlanıyor. Ne abi bak muhtemelen Anne yiyor, hazmediyor, sindiriyor, yedi kadar kana dönüştürüyor. Ondan sonra o eş vasısıyla çocuğun göbek kordonundan, göbeğinden çocuğa gidiyor muhtemelen? O gidiyordan, ne gidiyor oradan? oradan gidiyor bakınız. E Allah aşkına adı cemaatimiz. Yani düşünememiyor muhtemelen der. Bunları boş görmeyelim. Bunlar kendi olmuyor bunlar. Tesadüf değil bunlar. Ya. Birdir, milyar katron değil. Bütün canlar muhtemelen bakınız. Çünkü ana karnında çalışıp kazanamaz. Rızık Allah'a et ama. Allah'ın ulaşıyor. Ulaşıyor böyle şey. İşte bir insanın rızkı dar mı, geniş mi? Daha oradan başlıyor, konardan da başlıyor. O doğacak yavrunun rızkı o anda dar ise, annesi zayıftır, kansı, şahsızdır. Ya Fakir, yiyemez fazla. Çocuğa da az gıda giderdi. Beşim az giderdi. Işte. Buradan başlıyor E Dünyaya geldi çocuk muhteremler. Tabi hayvan yavrusu bunun dahil doğum yolu gelenler, dünyaya geldi diye. Ama yine çalışaması kendisi. Ne yapsın? Sen bir şey yiyemez. Dünyaya geldiği anda otomatikmen devreye giren süt fabrikası bakın. Süt. Göğüsten anlayacak. Ana beden ısısında hem de. Tamam sütü biberine koyuyorlar. ısıtıyorlar. Şunu başlatacak ağzı yeşiliyor. Bekliyorlar. Sonu soğuyor. Aynı ana bedeninde ısı, hiç ısı değişmiyor. anısıdan, ısıdan bir de havale temas etmiyor derimdir. Havale temas etmiyor böyle. Tam doğal. böyle. Bir kaplara konmuyor. İnsana değmiyor, bakire değmiyor buna. Direk doğrudan duruyor ana göğsünden hem de ucu süzgeç gibi böyle. Hortum gibi değil böyle. Boğmaması için diyemdir. gidiyor böylece. Peki mesela kuş türleri kanatlılar. E onların süt almıyorlar bunlar. Onlarla nasıl oldu onlara kim? İşte Allah onların midesine bir şey vermişler. Taşlık var. Taşlık. Şimdi cici olsun, kuş olsun, onlara daha yeni çıkmış yumurtadan onlara annelerin kuşlara ağzında sert bir gıdayı verir. Onların taşlık var. Hatta o taşı yeletebiliyoruz. Şimdi gelelim adı cemaatimiz. Bir de bakınız tefekkür etmek için bu konuya görüyorum canların rızkı almaları da farklı oluyor şimdi. Bir canlı nerede yaşaması gerekiyorsa ona göre atılmış. Dış organları, anatomisi ona göre atılmış. Mesela balsuz yaşayacak, ona göre atılmış. Kuş, ona göre atılmış. Bir de ağız meselesiyle. Ağız meselesiyle. Şimdi mesela muhteremler, kuş demeye bak kuştan başlamalı cemaatimiz Kuş nedir? Kuşun ırstabi yerde, havadan bakar. Allah Teala kuşların gözüne öyle güç vermiş ki bizden çok daha kuvvetli gözleri kuşların. Havadan kuş bakıyor yukarıdan böyle. Bir de bizden farklı olarak bizim gözümüzde cisim yakınken büyür, uzakta küçülür işinle gözümüzde. Kuşta bunu aksi oluyor bu terime Kuş havadan bakar, yerdeki buğday tanesini yumurta kadar görür. Yani uzaktan uzaklaştıkça, cisim ondan büyüyor. Yaklaştıkça, cisim ondan küçülüyor kuşlardan. İşte. Kuş havadan bakan bu törenler, yerdeki toz toprak arasında, yaprak arasında, düşen pirinci, buğday şunu bunu görür, gelir. Şimdi, eğer kuşların ağzı da. Kedi ağzı gibi olsaydı ne olurdu? Onu alamazdı ki aradan. Alamazdı. Ne gerek bak bir muhtememde Allah'ın ağzına gaga vermiş. Gaga bakılır. Düz küçük gaga kuşların, tavukların gagaları. Küçük gaga böyle. Gaga'nın ucuyla topra da biliyor. Bu dayı tanesini alabiliyor. Bakın Ama eşçili kuşlar mesela onun gagaları daha büyük ve kıvı oluyor. Eti parçalaması çok e, Aslan, kaplan, kurt, canavar gibi hayvanların ne oluyor? Onlarda ağız var, onlarda pençeleri kuvveti, onlarda ağız dışı kuvveti baktıranlar Mesela bir aslan pençesiyle bir öküzü sırtına vursun, o muhime bir parçalı kırabiliyor, parçalabiliyor. O kadar kuvveti adaletlere pençesi Bir de ağız dışı kuvveti var. Ağız dışı kuvvetli parçalayıp öğütebiliyor bunları böylece. Hatta öyle tabi çok da mesela martı kuşları bunlar denizden balık avlarlar. Eğer güvercin gibi tavuk gibi gagaları kısa olsa başları suya gömdü alamazlar. Allah'ımları ne yapayım? Gagası uzun yaratmak lazım. Uzun gagaları böylece. Lelek mesela yılan avlar yeğen Gagası uzun. Hem yılanı kurtarsan kapar havalanır. Havalandığı gibi de başını sallar. Yılanın dengesi bozması için havalandır. Yılanı bir cetir atar yukarıdan. Yerde ona uğraşamaz, korkar yılandan. Yılan sarıp sıktı mı öldürüyor zehirli leyleği? Leylek ardından konar, hem havalandır, ağzını sallar, yılan dengesini bozar. Yukarı atar onu aşağı böyle. Yukarıdan bakar. Leylek yer ölmüşse gelip yuvasını götürür yer. Ölmüşse yine kapar, tekrar yukarı getiriyor Şimdi bakın ağzı camaatın bak. Rızkı yaratan Mevlamız muhteremler. Bak, şu toprağı yaratan, elemetleri farklı yaratan, şu atmosfer tabakasını yaratan, güneş yaratan, melekleri yaratan, suyu yaratan Mevlamız. Her şey bir denge var, düzen var, hesap var. Hiçbir şey başı boyutu yaratan. Sonra, Rızkın yaratan Mevlamız'a ait, ulaştırması da ay var. Bunların ben neşe. Bir daha ölü da cemaatim ölüm meselesine temat edelim azıcık Kıtır Aleyhisselatı demek ki bu geceden gelecek yıl bu geceye kadar aramızdaki kim ölecekse bu gece Azza Aleyhisselam'a Liste teşim ediliyor. Ediliyor muhteremden. Ama çok sağlam, sıhhatli. Önemli değil. İş de orada. İş var mı yok mu? Var. İş onların. kendi isteğini ölebilir mi? Ölemez muhteremler. Ev müşteri intihar ediyor. İntiharının başarılı olması da yine ecelin gelmesine bağlı muhteremler. Yalnız kişi bundan teşebbüsle bulunduğu için, tabi nefsinin katil, günahkür oluyor başka konu. Günahkür oluyor. Ama intiharının başarılı olması. Öyle kişi var, intihar aklından geçirir, karar verir, kesen, kesen karar verir, son anda vazgeçer. Bir olay olur, vazgeçer. Ya da işte görülür, çubuğu olur, kurtulur. Mevla büyürüyor bizlere, kısa şey inşallah... Hiçbir nefis kendi ölemez. İlla biiznillahi Allah'ın izniyle kitaben müeccela mevla bir okudur. Kitaben yazılmış. Her insanın ömrü yazılmış, çizilmiş nefes sayısına göre müeccene vakitlenmiş. Demek ki bir lidere suikast yapmaya kalkışılsa suikastin başarılı olması da intardaki sonuç olmakta hastalık olsun ölüm Allah'ın ezele yazdığı yazıya bağlıdır. Emir verilmiştir. Bir insan ölmek istemese ölümden kaçsa yani elinden gelen bütün sebeplere sarılsa Sadık açısından, işte şu açısından bu açıdan her önemi alsa kişi ölümden katsa, ölmek istemese kurtuluş var mı? Hayır. Mevna buyuruyor yine bizlere. Cuma surayet 8'de Kul Habim Muhammed'in söyle inler mevtelezi tefirü minhü fe innehu mülâkıyükü makhâ Habim'i söyle <gülüyor> o ölüm öyle bir ölüm ki tefirur <gülüyor> miniyor. ondan sizi kaçarız korkarsınız feinlehum <gülüyor> rakukun ama vakti gelince o size diyor. yani bir insan ayağı da çıksa uzayda da kalsa çölde de olsa ihtimara da kapansa Allah'ın takdir ettiği, yazdığı vakit geldiği anda onu ölüm meleği bulur canını alır. Bir tek kişi unutup kalmamış kalmasın gibi canlı. Peki bir insan çok sağlam birine kaçsa muhkem kaleye sığınsa yani. Ne olabilir? Mevla biliyor bunu da bizlere. Nisa ayet 78'de Eynematekûnü güdürkün mevhütü. Ve lev fi buruci müşeyyede. Merhaba. Ne arz olsununuz? ulaşır. Ve lev kuntum fi buruci müşeyyede. Burç burcun çoğulu. Burç karelerin üst kısımları, en mukem sağlam yerleri. Müşeyyede yüksek sağlam bir anlamı burada geliyor. Yani bir insan çelik karelere kapansa muazzam muhafızı koruması da olsa ölümden kurtuluş oluyor mu? Olmuyor Demek ki ecelde yazılmış çizilmiş ölüm yazılmıştır. Bu da kesinlikle değişmez. İnsan evet tıptan yaralanabilecek, İslam'dan tedavi vardır muhteremler ama tevkül Allah-u Teala'yedir eğer ömrü varsa kişinin ömrü bitmemişse evet buna yardımcı olabilirler böylece. Ama insanın ömrü bitmişse o zaman ne oluyor? En konforlu hastanede, en modern hastanede gereken tedavini en iyi yapmak çalışıyor. Ne diyorlar ama ilaçlara cevap vermiyor. Hatta beden ilacı kabul dermiyor. Yani ilacı bedenden kabul eden mümtelenler. Yani ömür bitti mi? Fadiyekundan. Şimdi biraz da inşallah kısaca bu gece ilgili birkaç şey kalmadır inşallah muhterem cemaatimiz. Bu gece Allah Teala kullarına soruyor mümtelenler, velan sürü kullarına. Kulların isteyen var mı? vereyim. Demek ki bu gece önce dua gerekiyor. Allah yalvarma gerekiyor. Der. Aciz muhteremler. Aciziz. Elimizde hiç ama hiçbir şey yok elimizde. Yaratılmak, yaşanmak, ölüm, rızık elimize değil muhteremler. Rızık bile taksi olmuş. Daha ayet-i ama tam zaman el vermiyor bunlara muhteremler. Yani Mevla yürüyor. Allah'a yeter. Rızkı dilediğine bol verir. Diğerden kısar daraltıyor bakım terimler. Rızkı bence. efendim işte benim gelirim çok. Maaşım yüksek. İşte çok malım, mülküm var. İstediğim yerim. Yiyemiyorsun ki. Neden? Ezelde rızık yazılmış. Yazılmış terimler. Onu kimse aşamıyor. Neden? Araya bir sebep giriyor işte. Kanser Kanserdir. Pansiyondur, şekerdir, kalptir, damas ettiğidir, böbrektir, şudur budur. Araya bir sebep giriyor. Dünyanın en zenginde olsa kişi ezelde yazılan rızık var liste. onu yiyecek? Ne yiyecek? Tuz yasak. Yani Tuz almayayım midem istersen. Bir iki kaşamak yapıyor ama zararını görünce artık boyun teslim oluyor o kadar yazıya. Şeker yasak. Ya yasak, et evet, yasak, şu yasak, bu yasak. Ne yiyecek? En fakirin yediği hasyan patlısı yiyecek. Taktiri bu muhtemelen takdiri bu. Beyler'in soruyor bir gece cemaatimiz. Soracak Beyler'in bu yani. akşamdan okur okun, okunmaz. Gece başlıyor. Velam soruyor. Ey kullarım isteyen var mı? Bana yalvaran var mı? Dua var mı? Duanıza vereyim. Demek ki bugün çok dua edelim Allah Allah'a cennet şalıyor. Tabi öncelikle benim tavsiyem muhteremler, imanımızın kuvvetlenmesi muhteremler. Kalbimizin günahların temizlenmesi, kalbimizin nurlanması, imanın tadını alabilmemiz. Ondan sonra tabi salihepsi bu işe girer. Yine Mevlam soruyor, bu gece tövbe var mı? Af dileyen var mı? Günahına bir şey ol, yalan var mı? Affedeyim. Böyle soruyor. Demek mi ikinci konu ne? Bu çok tövbe edelim muhteremler. Nedir tövbe? Allah'tan af dilemek ama bunu Arapça şey olarak Estağfurullah azim ama muhteremler yalnız dille söylemekte yetersiz. Neden yetersiz? Şimdi günahları yani dil işleme değil ki Evet, Günah gözle işledi, damaktalı işledi günahı, el hayatı işledi, beden işledi. Bu için tevbe ederken de bütün beden tevbe etmeli. Yani nasıl zaman kalp zevk almışsa şimdi kalp olacak yanmalı. Kendimizi hesaba çekelim. Allah'ın kendimize karşımıza, kendimizi hesaba çekelim. Allah yarattığı şu bedenin makinesini nerede kullandık acaba? Emanet bize emrinin yerine getirdik mi acaba işte hatalarımızı görmeye çalışalım onları bulmaya çalışalım Allah'a tevbe edelim çok büyük inşallah yine Mevlam bugün de soruyor muhteremler rızık isteyen var mı vereyim rızık demek ki rızık istemek mevlamızdan var çünkü mal başka rızık başka azıca ikisi ayrı bunların yine adı şey buraya Aleyhisselam Hazretleri muhteremler bu gece gök kapıları açılıyor gece. Ebvab-ı meftuhatı buyuruyor. ebvab rahme yani demek ki bu gece rahmet kapıları meftuhatı açık açılıyor. İlah tülül güneşin batışından fecir vaktine kadar. Nedir fecir? İmsak vaktine kadar fecir muhtememdir. İşte gece o zaman başlıyor. Yani akşam edene Allah Allah'a başlıyor. İmsak vaktine kadar bu gece elhamdülillah berat gelirse. Allah'a bu gece çok kişiyi cehennemden azal ediyor. Zaten berat bu anlamaya geliyor. Derler işte mahkemede berat etti yani suç almadı. Sen kurt anlamına geliyor. İşte Allah Teala bu yüzden çok kolunu affediyor. Bela bunlar azap ediyor, güne başlıyor böylece. Hatta burada Peygamberimiz bir örnek veriyor. Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılı sayısına göre törenler. Beni Kelp kabilesi vardı Arabistan'da. O zaman varmış yani. Bunların koyunu çokmuş. Bunu orada ün yapmış bunlar. Hatta bu kavimin başta dijedir ve şu gece kelbi derler kendisine demek ki bu gece Allah Azza ve Celle'nin çok güzel bağışlıyor muhteremler, bağışlıyor. Herkes mi işte bunlara bir isisna var muhteremler? Allah şey koşmayıp Allah' affediyor ama ancak illa menkane sahiren, ancak bir kimse sihir büyük işle uğraşıyorsa yapıyorsa. Tevbi etmiyor bu gece. Yine yapmaya devam ettiğin niyeti varsa bunlar af kapsamına girmiyorlar. Bunun kalıyorlar. Demek ki bir kimse sihir büyülü uğraşsa gerek yapıyor, gerek yaptırıyor, gerek aracı oluyor buna buna muhtemelen. Allah Tanrı affetmedi kul bunlar. Eğer tevbi edip bu işi bırakmadarsa. Ev kâhinen Ya da kahinlik yapan, nedir kahin gizli bir şeyi biliyormuş gibi uydurup ortaya bir şey atan. Bu günümüze de yine çok olacağı mahkemiz. Yani aşırı. Ben şahsen yine buna kabul yani bunu kabul edemiyorum. Yani günümüz insanı bu nasıl aldanıyorlar? Hatta bazen öyle kişi şey karşılaşıyorum ki onunla bile gidiyorlar. Ne gidiyorlar? Efendim arabası çalınmış. Bir bakışıya giriyor. İşte arabam çalındı diyor bak Müterem der. Bunu yalnız bir Allah bilir. Bunu Peygamber de bilemez Aziz mı bilemez diyor. Peygamberimizin devi kayboldu. Peygamberimizin bak Peygamber hayatta Peygamberin devesi kayboldu. kaybolduğunu Peygamberimizi aradığı bulamıyor. Sahabeler, Aziz Bekirler, Aziz Ömerler hepsi bir evli Arıyorlar. Arıyorlar peygamber devesini bulamıyorlar. Hatta o zaman münafıklar vardı. Dedi ki münafıklar, bak peygamberim diye ortaya atılıyor, ama devresini bulamıyor, kaybolan devresini. Cebrahsusun geldiye, Allah Allah'ta gönderdi. dedik ki Sulem, Ya Muhammed, senin deven çölde, filan yerde, filan muntakada, bir çalıya, bir takılı orada kaldı. Hemen gitti sahabeler, orada buldu. Demek ki gaybı gizli olan bir şeyi yalnız Allah bir celale Peygamber de bilemiyor. Hazreti Sıddık da bilemiyor. Sahabeler bile bilemiyor bunu. Ama işte. günümüzde çok kişi işi bozuluyor. Büyüyeceği gidiyor. Bakışlığa gidiyor. Efendim senin kısmetini bağlanmışlar diye bak. E, kız evlenemiyorsa demek çağır, evlenemiyor. Erkek evlenemiyor. O bakışa gidiyor. Efendim işte ben evlenemeyim işte. Oluyor bozuluşu bu oluyor. Gıya bakıyor. Nereye bakıyor? Sırf saftada yalan, sahtekalı deccalırsın mutlaka. Uyduruyor yalan. Ne diyor? Kısmetinin bağlanmışlar diyor. Adı cemaatimiz. Kısmeti, kaderi yazan kim? Allah'a aşkına düşürür be. Kader iman, imanın bir yükü, temel ilkisi. Yaman kişi gidiyor Allah kursam Kader yaman. Rızık yazılmış. E evet, işin riskini rızkını bağlamışlar. Bağlayamazlar. Vallahi bağlamaz o böyle. böyle. peygamber bunu bağlayamam. Teramlar. Rızık bağlanmaz. Eline kısmet diyor bağlanamaz mı? Yazılmış bu böyle şey. Bak yani Ali Sema'da diyor işte kim ki kahinlere giderse ona inanırsa ve kim bu işi yaparsa Onlara bu gece af yok onlara. Bu işte evetmezlerse. Daha bunun gibi mütteremler ile devam edecekleri evetim in, inşallah İçkide devam edenler. Bütün bunlara hamir deniyor buna, alkollük Her ne kadar bu akşam bir bara içmiyorsa bile tabii bu gece içmediği için günahdan kurtuluyor bu gece günahdan kurtuluyor. Çünkü bu gece günah çok büyük, içerse. Ama yarın ya da banyos içecekse. Bunlar af kapsamına girmiyor derim Bunun gibi işte zina da, şundan bunda demek ki bir kimse eğer böyle günahlara devam ediyorsa, bunların bu gece ne kadar af ilişkilerde bunlar af kapsamı dışında kalıyor mu Peki bu güce ne yapalım az cemaatimiz? Genelde bu merak ediliyor bu konu. Aslında Böyle bir şey dinimizi de merak ediliyor. Mesela bu geceyi iyi etmek. Yani cam doldurmak. Yaşamak bu gece. Yani insan bu gece bir sevinç olmalı aslında özel bir yerde. Yani bir bayram gecesi. Ramazan'da bir öncüsü, habercisi. Ramazana gele bir taraftan. bütün kaderin yazılı çizildiği pastoral bir yerde. Peki Aklımıza bir soru da şimdi gelebilir muhtemelen cemaatimiz. E, bu gece bir çok yalvarsak e, kader değiştirir mi? Yazı değiştirir mi acaba? Aklına gelebilir şimdi. Kader iki kısım, iki çeşitli kader muhtemelenler. Birine kadere mübrem deniyor. Mübrem, muhkem, kişi anlamına geliyor. Bu değişmez. Mesela kişinin rızkı, hayatı, ölümü, mematı, her neyse kaderi, mübrem kısmı olanlar, mübrem olanlar, bunlar değişmezler. Bir de kaderi muallak var. Muallak tahliyü eden, takılı anlamına böyle Bazı şartlara bağlı var kaderle böylece. Eğer kader yandı mübrem, muhkem, kesin. Değişmeyen kader olsaydı o zaman insanların ne ilaç almasına gerek vardı ne gıda ihtiyaç vardı ne doğru ihtiyaç vardı. Ama kaderin birden muallakı var şimdi. Bunu bilemiyoruz. Kişi hastalandı. E kaderi kadere mübrem. Ölecek bu hastalıktan. Kadere mübrem. Bu kişiye hangi doktora giderse gitsin, ilacı kullansın, hatana kadar dua dese ki babası peygamber de olsa fayda yok muhteremler. Mesela peygamber kızı da hastalığında öldülerdi. Peygamber. Torun da öldü peygamberimizin. Ama bu kadere mümkün girdi mi? Bu değişmiyor. Ama biz ne yapacağız? Bilemiyoruz. Kadere muallak olabilir. Biz ne yapacağız? Gereken sebebi yerine getireceğiz. Hem maddi olarak yapacağız. Hem Allah dua edeceğiz. Mutlaka. İki açıdan da ne yapacağız. Allah Teala eğer kaderin muhalle kısmı ise Allah kaderi değişme ihtimali. İşte, Melabule yemullah maisha yüz bütün. Ve indehu mulk ta var. Allah dediğimiz ozan yazar çizer meladan. Yani, eğer mertebeyi bunu değiştir. Yalnız ilmi ilahiği o değişme O kaderi bilmemişti o. Şimdi azı cemaatimiz işte bu gece elimizden geldiği kadar Allah Teala'ya çok dua edelim hutearimler. Sonra çok tevbe istifa edelim. Kendimizi, nefsimizi muhasebeye çekelim. Sonra tabi namaz kılmak muhteremler. Özel bir namazı yok muhteremler. Bazı kitaplarında yüz vekarttan bahseder ama bu bir aslı bir yere yok bunun. Yani hadise bir yere dayanmıyor bu. Bunu yapmaktansa İsteyen mesela akşamdan sonra evvâ bin namazını kılar sünneti sünnet-i Dileyen gece yarısından sonra tevcid namazını kılar. Dileyen de kaza namazı kılar muhtemelenler. Nedir amaç? Bu gece Allah yolunu ibadet etmek. Özellikle üzerimize kazan namazımız çok iken ne yapalım inşallah? Elden geldiği kadar kazan namazı kıma çalışalım muhtemelenler. Sonra tabi isteyen Kuran-ı Kerim bilenler bilança evde aile toplu okularsa Allah'ın daha sevimli muhtaçlarıdır. Allah Teala Mevla'mızın seyyah indiren melekleri var Mevla'mız. Seyyah gezi melekleri var grup halinde. Geziyorlar. Melekler bakıyorlar. Onların işte tavan, çatı onların engel olmuyor. Şeffaf e, nur oldu şu onlar. Bakıyor melekler eğer bir yerde canı olsun, ev olsun bir yerde Müslümanlar toplu olarak bir araya gelmişler. Şimdi Allah için bir araya gelmişler. Allah'ım şahan şey çalışıyorlar. O zaman birbirini çağırıyor bunlar. Gelin buüleyna, bu gelin Gelin gelin buraya diyorlar. Oraya gelip ona tavaf ediyorlar Resulullah'ın. Bu işi inşallah hiç olmazsa evimizde de böyle kişiler tek tek değil de aile olarak ufak çocuklar dahil. Onları almalı kişi bir araya getirmeli yavrum oku bakayım bir kuruvalı, oku bakayım yavrum. İşte Sübhanallah'yı oku bakalım yavrum. Kim bir şey bilemiyorsa kelime-i tevhidi söylerim beraberce. Kelime-i ama öyle bir tesvi mesela. yüz defa Dönelim işte bir defa. <gülüyor> La, ilahe La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yani illallah canı olacak ama size bakmalı. La ilahe illallah, illallah, illallah. Olmaz La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu etki muhteremler. Kalbi canlandırır mı? Hayat verir kalbi böylece. Kalbi aşk teyze verir böylece. Mesela, bunu çekelim beraber işlemlerden. Alın inşallah. Yani elden geldiği kadar muhterem bir şey yapalım. Tabii bir de bu arada sileye rahim yapmakta. Gece muhteremler. İşte ana babası, yakınları, amca, tayy, teyze gibi mesela. eli yani yakınlarının da kısa ziyaret. Ama gidip oturup 3-5 saat laklak lak etmek bu da doğru değil muhterem ben işte. Yani kısa bir ziyaret yapmak gerekiyor. Ki giden de ibadetten geri kalmasın. Gidilen de ibadetten da geri kalmasın o da. Bunu yapmak gerekiyor. Yine elden geldiği kadar bugün bu akşam mesela bir de hayır yapılabilse böyle. Fakir, fukara, yetim, çoluk böyle sevindirebilse buna ve bir daha cemaatimiz ölenlerden unutmamamız gerekiyor. Onlar bir şey buradan gönderirmiş allah Teala. Ne okusun? Onlar gider o zamanlar. Allah-u inşallah bu geceyi bütün İslamlar hayret etsin İslam'a teremle. İlla Fatiha.